Bismillahirrahmanirrahim. Bize bahşettiği sonsuz nimetlerinden dolayı Allah'a hamd senalar olsun. Tabii bu nimetlerin en büyüklerinden birisi de bizim Allah'ın sevdiği, razı olduğu, kabul ettiği doğru ve güzel, sağlam ve dürüst İslam dinine bağlı olmamız, Müslüman olmamız, mümin olmamız. Allahu Teala Hazretleri bizi bu güzel dinden bu nurlu yoldan, bu imandan ayırmasın. Huzuruna mümin olarak, mümini kamiller olarak, salih kullar olarak, tam Müslümanlar olarak varmamızı nasip eylesin. Önderimiz ve rehberimiz onun bize gönderdiği alemlere rahmet olan Peygamberi muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem üzerine olsun. Peygamber Efendimiz Seyyidü'l-Evvelin ve'l-Ahirin'dir gelmişlerin ve geleceklerin, geçmişlerin ve daha sonraki asırlarda geleceklerin, bütün insanların en hayırlısıdır. Eşref-ül veradır ve alemlerin Rabbı allah Teala Hazretlerinin Habibidir, Habibullah'tır. Allah-u Teala Hazretleri bizi onun nurlu yolundan ayırmasın, ahirette ona komşu olmayı cümlemize nasip eylesin. Cuma gününün önemini hatırlatmak istiyorum. Bizim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 arz etmek istiyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyurdu ki: Inne yawma cumuati sayidul Eyya ve a'zamuha indallah. Ve huve azamu indallah min yawmil adha ve yawmil fatr. Manası şöyle ki, hiç şüphe yok. Cuma günü günlerin seyididir, efendisidir, en asilidir, en soyunusudur ve Allah katında büyüğü, en ulusudur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 Erken gidenin daha önce giden Müslümandan daha çok sevap alacağını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisi şeriflerinde bildiriyor. İstanbul'umuzun medarı iftiharı. Mübarek Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri var. Eyyub Sultan semtinde camisi, türbesi olan Peygamber Efendimiz'i Medeni Münevveri'ye hicret ettiği zaman evinde aylarca misafir etmiş olan ve bu Eyyub, Halid bin Zeyd el-Ensari -El Hazretleri. Bu şahsi hepimiz seviyoruz, tanıyoruz. Çünkü o mübarek o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 kalesemiter ve min ve min ahseni Summa hatta yusalli ve beyne cumuati Manası şu: Kim cuma günü yıkanırsa. Demek ki cuma günü Müslümanlar bir toplantı yapacakları için, dini bir toplantı yapacakları için camide Peygamber Efendimiz o Müslüman'ın tepeden tırnağa güzelce yıkanmasını tavsiye buyuruyor. İktisar yani yukarıdan aşağıya bir iğne ucu kadar su değmemiş kısım kalmadan güzelce yıkanmak. Türkçede buna gusül abdesti almak diyoruz. Kim Cuma günü gusül abdesti alırsa yani hamamda yukarıdan aşağıya tertemiz yıkanırsa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 sevdiğini bildirdiği şeylerden birisi de güzel kokuydu. Peygamber Efendimiz çok güzel kokular sürerek gezerdi ve Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz'in gezdiği sokaklarda kokusu kalırdı Efendim Efendimiz'in oradan geçtiği o kokudan anlaşılırdı. Uzaktan gelişimden, kokusundan gelişi anlaşılırdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve kendisi kokuyu sevdiği gibi bize de çeşitli vesilelerle o güzel kokuları sürmemizi tavsiye eylemiştir. Cuma gününe giderken de Müslümanlar güzel kokuları sürünecekler. Evlerindeki güzel kokuları eğer varsa üzerlerinde sürecekler. Yani hem tertemiz olacaklar hem de başka insanları da besleden,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 Bizden bir çiftin koku çıkmıyor. Bizim e, giyimimiz tertemiz. Efendim, üzerimizde güzel kokular var. Saçlarımız efendim, e, tertemiz. E, tırnaklarımız kesilmiş. Her bakımdan güzel bir e, durum üzereyiz. Tabii kendimiz için ruhi bakımdan bir rahatlık. Ve çevremizdeki insanlar için de bu güzel durum memnuniyet verici bir hal. Sümme kharacı hatta yusal Sonra evinden çıkar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 devam eden bir hutbe var. Yani e, din görevlisi e, minber dediğimiz yere çıkıyor. Bütün camide toplanmış olan o muazzam kalabalığa bir konuşma e, irad ediyor. Herkesin bunu dinlemesi gerekiyor. Her cuma günü bir konferans demektir bu. Modern anlayışla her cuma günü bir konferans dinleyerek dininin inceliklerini veyahut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 lahv ile meşgul olmayacak. Lahv etmeyecek. Lahv etmek demek yani düzümsüz faydasız bir şeylerle meşgul olmak. Eskiden camilerde halı yoktu. Mesela Efendimiz'in cuma namazını emrettiği zamanda belki caminin zemiri, zemini oturulan ya kumluktur veya küçük taşlar vardı. Yani bu taşları şu eliyle sürtmek, eliyle, onların üstünde eliyle meşgul olmak, onları ileriye geriye itmek dahi veya dizine yapışmıştır veya eline yapışmıştır onları silkelemek. Onlarla meşgul olmak dahi ilave etmektir. Yani buna benzer hareketlerin bir örneği olsun diye Peygamber Efendimiz bildiriyor. Böyle bir hareket dahi olursa Cuma'nın sevabı kaçacak. Peygamber Efendimiz bizden ne istiyor? Cuma namazına gitmemizi istiyor. En güzel şekilde giyinerek, kokular sürünerek, temizlenerek gitmemizi istiyor. Ve pür dikkat Cuma hutbesini okuyan din görevlisinin sözlerini Dinlememizi istiyor. Elimizi toprağa bile, çakıllara bile sürtmemizi istemiyor. Başka bir şeyle uğraşmamızı istemiyor. Hatta yanımızdaki birisi, birisiyle konuşsa da biz, konuşmayın, susun, bakın, işte cova hutbesi okunuyor, konuşmak günahtır desek, biz bile yine bu laudeliler işi yapmış oluyoruz, sevap kaçmış oluyor. Demek ki kimse kimseyle meşgul olmayacak, başka bir işi yapmayacak, konsantre olarak, pür dikkat,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 böyle tanımlama Yani peygamber efendimizin asr-ı saadetinde Müslüman olmuş, onu tanımış, onun çevresinde olan, onun etrafındaki Müslümanlara sahabe diyoruz. Sahabe ikrar peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi nasıl dinlenmiş? Tasvir şöyle anlatım, tarif şöyle. Sanki başlarının üzerine büyük bir kuş konmuş gibi Sanki kıpırlandıkları zaman bu kuş yürküp kaçacakmış gibi, bu kuş kaçmasın diye hiç kıpırdamadan, nefes alışını bile dikkatli alıp vererek Peygamber Efendimiz'i öyle dinlerlerdi. Anlıyorum, tabii bir sahabi yani bir Peygamber Efendimiz'in ashabından bir mübarek kişi Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerini bize naklediyor. Bir kimse bir başka hadis-i şerif naklediyor, daha başka bir kimse bakıyoruz, kelimeleri dahi aynı, rivayetler sapasağlak ve birbirleriyle uygun tetabuk ediyor. Birbirlerinden farkı olmuyor. Neden? Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz konuşurken tane tane konuşurdu, inci gibi ağzından sözler dökülürdü.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 Üstelik Peygamber Efendimiz sözlerinin hatırla kalması için bazen üç defa aynı sözü eğer önemli ise tekrar ederdi. Böylece dinleyen kimse de başının üstünde sanki bir kuş konmuş aman ürkmesin kaçmasın diye hiç kıpırdamadan durup dinliyor gibi konsantre olmuş bir şekilde dinliyor gibi dinlediği için bakıyoruz. Sahabe-i Kiram Peygamber Efendimiz'in birçok hadisi şerifini kelimesi kelimesine noktasıyla örgülüyle bizim tabirlerimizle bize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 konsantrasyonunuzu bozmadan etrafa bakacak olursanız bazı üzücü veyahut komik durumlarla da karşılaşabiliyorsunuz. Mesela cuma namazında hatip minberdeyken, hurbe okurken uyuyor dinleyen şahıs. Hatta yanındaki dirseğiyle onu yani horladığı için uyansın diye dürtmek zorunda kalıyor. Bu nedendir? Peygamber Efendimiz bunu da bildiriyor. Cuma hutbesi esnasında uyumak şeytandandır. Demek ki uyumamaya da dikkat edecek. Eğer çok rahat oturmaktan dolayı kendisine bir rahavet geliyorsa o arada daha dikkatli bir şekilde otursun. Yani diz çökerek efendim, çok rahat olmayan bir şekilde otursun ama kendisine uyku gelmesin ve bu sevabı kaçırmasın. Çünkü ettiği zaman, yani boş bir şeyle meşgul olduğu zaman Cuma'nın sevabını kaçırmış oluyor. Cuma namazına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 Defteri kapatırlar ve o hatibi dinlemek üzere vaziyetlerini değiştirirler. Demek ki hatip hutbeye çıktıktan sonra artık sevabı kalıyor. Sahabeden birisi Peygamber Efendimiz'e sormuş. Ya Resulallah o zaman Cuma namazının artık sevabını hiç almamış mı oluyor bir kimse? Yani e, hatip minbere çıktıktan sonra camiye gelen bir kimse. Hayır. Cuma namazını kılmış oluyor ama faziletini kaçırmış oluyor. Yani daha önceden gelseydi büyük sevaplar alacaktı. Sevabı kaçırmış oluyor. Görüyoruz ki burada da Müslüman'ın Cuma gününde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 Salatu selam getiririz. Salatu selam getiririz deyince bu noktada, bu hususta da size bir açıklama yapmak istiyorum. Cuma günü salatu selam getirmeyi Peygamber Efendimiz bizlere kendisi tavsiye buyuruyor. Cuma gecesi nurlu bir gecedir, Cuma günü nurlu bir gündür.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 Büyük selam vardır. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz bunu tavsiye etmiştir. Peki ben Peygamber Efendimiz'e essalatu Vesselam aleyke ya Resulallah dediğim zaman yahut da Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ağzı seyyidina Muhammedin dediğim zaman ya da bir başka salatu selam ile salavat getirdiğim zaman ne olur?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 Allahü Teala Hazretleri yeryüzüne Peygamberlerin vücutlarını toprak etmeyi haram kıldı. Yani bir Peygamberin mübarek vücudu toprak olmaz, öyle kalır ve benim aynı. bunu bazen sizlerde veya içinizdeki büyüklerde size anlatmışlardır görmüşsünüzdür, duymuşsunuzdur. Evliya Allah'ın kabirleri açılmışsa.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 mahrum kalsam da gitmek zorundayım. Peki diyor bu kadar ısrar etmenin sebebi ne? Söylemek istemiyor tabii karşısındaki Hans olduğu için, Alman olduğu için, gayrimüslüm olduğu için. Söylemek istemiyor bu arkadaşım, kardeşim. Kötekisi ısrar edince diyor ki benim dini görevim var. Ben Müslümanım. Müslüman olduğum için bu aylarda belli bir zamandadır haç. Bu aylarda hacca gitmem lazım. Onun için izin almak zorundayım. O diyor. Madem öyle, o halde dini bir görev olduğundan sana izin verin. Artık fabrikanın işlerini de ayarlarız. Bir başka birisini çalıştırırız. Ee, sen git diyor. Bizim işçi kardeşimiz hazırlıkları yapmış. Kendisinin bana anlattığına göre. Ve velalaşmak üzere müdürü Hans'ın yanına, patronun yanına girmiş. Demiş ki ben o söylediğim seyahate çıkıyorum. Allah'a ısmarladık. Peki güle güle demiş o da. Ee, demiş Muhammed benden selam söyle. Hans Alman bizim e, kardeşimiz Mekke'ye, Medine'ye gideceğiz. Tabii Mekke'de hacını yapacak. Medine-i Münevvere'de de Peygamber Sallallahu Aleyhi Efendimizi ziyaret edecek. Muhammed'e selam söylediğince aflanmış. Tabii hacı yapmış. Medine-i Münevvere'ye geldiği zaman Türbe-i Efendimizin ziyaret ederken hatırla gelmiş patronun selamı. İçinden gözü kapalı Peygamber Efendimiz'in türbesinin e, parmaklıkları karşısında hürmetli bir şekilde dururken demiş ki, Ya Resulallah içinden söylüyor böyle. Ya Resulallah ben Almanya'dan geliyorum. Müdürüm Hans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 daha Cuma günü hakkında söylenecek o kadar güzel e, müjdeler var, o kadar güzel sözler var ki ama hepsini birler söylemek de e, mümkün değil. E, kısaca Cuma günü bir bayram günüdür. E, kadın dinleyicilerim, erkek dinleyicilerim hepsi Cuma gününün önemini hiç unutmasınlar. Cuma e, gününün feyzinden bereketinden istifade etsinler. Cuma gününün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 Cuma namazına mutlaka gitsinler ve hatta erken gitsinler büyük sevap kazanmak için ve pür dikkat bütün konsantrasyonlarıyla hatibin sözlerini iyice dinlesinler ve onlardan istifade etsinler. Tabi Cuma namazı bittikten sonra da yeryüzüne dağılıp yine Allah'ı düşünerek, Allah'ı zikrederek hayırlı faaliyetlerine devam edebilirler. Bu Cuma gününüzün sizler için hayırlı ve olmasını dilerim. Nice böyle mübarek günlere, manevi bayramlara, mutlu ve bahtiyar olarak sevgi, sevdiğiniz kimselerle, sıhhat ve ahiret ile ulaşmanızı dilerim. Allah'ın mümin kullarına, sevgili kullarına, iyi ve salih kullarına bahşettiği, vaat ettiği nimetlere, ikramlara, sevaplara, hepinizin Nail olmasını dilerim. Dünya ve ahiretiniz mağmur olsun. allah Teala Hazretleri sizleri İfcihan'da aziz ve bahtiyar eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.